Seval Şahin Şebnem İşi Güzel Anlatıyor Tanpınar'ın Akdeniz Hayali Mektubunuza vaktinde cevap veremedim Maalesef katibim yok Halbuki şair, muharir ve üniversite hocası olarak işim epey fazla Edebiyatı gerçekten seviyor musunuz? Eserlerimle temasınız var mı? Buralarını bilmiyorum Mektubunuzda beni layıkıyla okuduğunuzu gösteren bir emareye rastlamadım. Yalnız lise talebesisiniz ve Antalya'dasınız. Yani 1918-1919 yılları arasında aşağı yukarı benim yaşadığım hayatı yaşıyorsunuz. İşte size bunun için yazıyorum. Bulunduğunuz memleketin, belki de orada doğdunuz, hayatımda mühim bir yeri vardır. Sizin sahillerinizde, o denize bakarak, o Lodos dalgalarını seyrederek benim gençliğimde şimdikinden çok az verimli olan meyve bahçelerinde dolaşırken ilk şiirlerimi tasavvur ettim ve edebiyattan başka bir şey yapamayacağımı anladım. Yavaş yavaş bir hülya adamı oldum. Size Antalyalı Genç Kıza Mektuptan bir parça okudum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu hülya adamının niye bu eserini seçtim? O bilindik kucağında kara kedisiyle olan fotoğrafında bu podcast serisinin afişi olarak gözlerine renkli güneş gözlükleri iliştirilmiş neşeli, hayat dolu halleri bende yaz duygusu uyandırdı. Akdeniz'i hatırlamamak olanaksızdı. Akdeniz hayalinin tam pınar üzerindeki bağlantısını çözmemize bu mektup imkan veriyordu. İkincisi bu metin... Ahmet Hamdi'nin kendi arkeolojik kazısını yaptığı otobiyografik bir metin. Antalyalı lise öğrencisi bir kıza yazılmış bir mektup ve bize çok önemli şeyler fısıldıyor. Öncelikle bir yazar olarak bana hüzün veren bir tarafı var bu mektubun. Çünkü e, bu mektup bir yazarın hayal kırıklıkları, kendisi hakkında yazdığı metinlerin anlaşılması ve okura ulaşması, yerini bulması hakkında... Beslediği umudun yok olmasını da anlatıyor en derininde. Bunu nereden çıkarıyorum? Kendini anlatmaya çalışmasından ve hemen mektubun başında mektubunuzda beni layıkıyla okuduğunuzu gösteren bir emareye rastlamadım değişinden. Oysa o kendisini anlatmak istiyor, anlaşılmak istiyor. Belki bize bir psikanaliz imkanı tanıyor bu mektupçuk. Ahmet Hamdi Tanpınar yaşadığı dönemde layıkıyla okunmayan bir yazar. Bu bir yazar için en yıkıcı duygu aslında bir tür ölüm, yaşarken ölmek, sükut suikasti sonucu ölmek. 1961 tarihli bu mektupta ben bir yazar olarak yetenekleriyle doğmuş, cesaretle yazma kararı almış bir yazarı da görüyorum. Hayatımı... Herhangi bir antolojide bulabilirsiniz diyor bu mektupta ve bize daha incelikli şeylerden söz ediyor. Mesela eserlerindeki rüya temasının köklerinden. Bunu Antalya'da görüp bildiği bir deniz mağarasına borçludur Ahmet Hamdi Tanpınar. Bunun ne demek olduğunu ben de tecrübe ettim. Belki bu yüzden bu metinle de bir yakınlık kuruyorum. İlk kitabımda ben de deniz içinde bir mağarayı anlatırım. Bir gün mutlaka geri dönüp yazacağım bir Akdeniz hayali vardır bende de. Tanpınar 1955 yılında bir konuşmasında biz Akdeniz insanıyız der. Bu mektupla birleştiğinde bana günün birinde bir Akdeniz romanı yazmak istediğini düşündürtür ya da ben onun sadık bir okuru olarak bunu düşünmek istiyorum, bunun hayalini kuruyorum. Keşke olabilseydi diyorum. Ee, yine mektupta çok güzel bir bölüm var. Ee, Antalya'ya 1916 sonbaharında geldim. Epeyce büyümüştüm. Tek başıma geceleri deniz kıyısında veya kayalıklarda hastane başında gezmek hakkım vardı. Karanlık epeyce inip de kayaların gölgesi beni korkutana kadar orada kalırdım. Denizin iki manzarası beni çıldırtırdı biri bu kayalıkların sahile bakan yerinde sabah ve akşam saatlerinde durgun denizin ışığıyla dipteki taş ve yosunlarla aldığı manzaradır. Bu kayalıklarda beni mesut eden şeylerden biri de yine sakin saatlerde kovuklara suyun dolup boşalmasıydı. Bir de öğle saatlerinde güneş vuran suyun elmas bir havuz gibi genişlemesi. Bunlar benim muhailem için büyük manaları olan şeylerdi. Bu ancak büyülenme kelimesiyle anlatılabilecek bir haddir. Fakat galiba bu da yetmez. Hakikat şu ki üzerimde bir türlü çözemediğim bir sır, gelecek zamana ait bir ders tesiri yapıyorlardı. Burada aslında e, yazarlık köklerinin, hayalinin köklerinin e, neleri yazacağının e, derslerini aldığı bir yer olarak anlatıyor bu e, manzarayı, seyretme halini. Bunu çok önemli buluyorum. E, ve zaten mektubum bir yerinde estetiğimin temeli olan rüya fikri biraz da bu mağaraya bağlıdır der. Ve e, muayilesi için büyük manaları olan şeyleri nerede nasıl bulduğunu anlatmasını bu mektupta önemli buluyorum. E, kendisine dikte ettiği şeyler de var tabii bu mektupta ama bunu asla ee, mesela e, genç kıza yazar, e, nasihat eder gibi e, yap, yapıyor ama asla küstah değil. Çok nazik. Bir insan kendisini ancak hayatının küçük meselelerinden sıyrıldığı yahut da onları zihni bir şekilde soktuğu zaman bulabilir diyor. Bu e, e, muhtemelen en derininde kendisine söylediği bir şey. Yine bu mektupta eserlerine ilişkin ipuçları veriyor. Ancak Bunlar bana kalırsa çok dramatik. Huzur romanımda Antalya'dan bahis vardır. Hastane başındaki kayalar, güvercinlik ve deniz. Mümtaz'ın iç hayatının adeta örgüsünü yaparlar. Fakat dikkatli okumak, gizli bağları bulmak lazımdır. E, görün beni, anlayın beni, tanıyın beni, çözün beni. Demek değildir de nedir bu diye sorasım var bu satırları her defasında okuduğumda. E, dikkatli okumak, gizli bağları bulmak lazımdır diye verilen bir öğüt e, büyüleyici anlatıcılığının sırlarını da yine e, bu mektupta e, bize sunuyor e, ses yaratmak, ritim tutturmak üzerine e, bir yazarlık sırrını paylaşıyor bizimle sesten çok bahsettim çünkü insan biraz da sestir diyor bütün mesele dili bir sesin kendisi yahut kendi sesi yapmaktır Sonra yine bir hüzünlü cümle var. İşte sanatım hakkındaki fikirlerimi öğrendiniz. Ne kazandınız orasını bilemem. İnsan tabii bunun üzerine o kadar çok şey kazandık ki Ahmet Hamdi Tanpınar o kadar çok şey demek istiyor. Yine beni böyle sarsan etkileyen bir cümlesi daha var. Kendime gelince insan o kadar mühim değildir. Ben de herkes gibiyim. Öyle olmadığınızı 2021 yılında o kadar iyi biliyoruz ki, eğer varsa bir cennet, edebi rüyalar alemi, kediciğinizle birlikte anlaşıldığınızı, okunduğunuzu ve çok sevildiğinizi bilmenizi, görmenizi çok isterdim Ahmet Hamdi Tanpınar.